Suakal'a hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Suakal'ın bu haftaki konusu geçtiğimiz iki hafta önce 14 Ekim 2015 tarihinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı'nın yaptığı bir açıklamaydı. Ali Reza Alaboyun dedi ki Türkiye'de yapılacak üçüncü nükleer santrali için Kırklareli'nin İğneada bölgesini planlıyoruz dedi. Böyle bir açıklama Seçtik yaptı. Seçtik dedi. Seçtik dedi Evet. Ee, inada da zaten e, 1970'lerden bu yana aslında dile getirilen nükleer santral yapılması dile getirilen bir yer. Ama şimdiye kadar hiç e, gerçekten ciddi bir adım atılmadı bu konuda. Hı -hı. Bunu söyleyebiliriz. Evet şimdi bu bakanın yaptığı açıklama üzerine de hemen e, yani lafını bile duymak. E, çünkü insanları Hı -hı. tedirgin Tabii. etmeye yeterli oluyor. Nükleer e, masum bir enerji türü. Hı -hı biçimi değil. Bu yüzden hemen konuya ilişkin olarak da açıklamalar yapıldı. Yerelde ve Türkiye genelinde herkes bu bölgede özellikle bu bölgede nükleer santralin olamayacağına ilişkin itirazlarını dile getirmeye başladılar. Bunlardan bir tanesi de DAIKO Doğal Yaşamı Koruma Vakfı idi. Bu nükleer ...üçüncü nükleerin da yapılacağı açıklaması üzerine bir basın açıklaması yaptı. Bugün konuğumuz da e, Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'ndan Göksal Çidem. Evet, merhabalar Göksal Bey. İyi yayınlar. Evet, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Evet, şimdi e, bir giriş yaptık biz. Çok sade bir giriş oldu. Esas sizden dinlemek istiyoruz. Daha önceki programlarımızda da İneada'nın ne kadar önemli bir yer olduğundan bahsettik. Evet. Şimdi buraya nükleer santral yapılıncaya kadar burası çok değişik şekillerde değerlendirilebilecek muhteşem bir doğa harikası. Biraz isterseniz bunlardan Yine, bahsederek girelim. Evet, onları hatırlatarak bahsedelim. E, giriş yapalım daha doğrusu. İNA'da e, koruma altına alınması gereken bir bölge. Ee, ama neden koruma altına alması e, gerekiyor? Buna ilişkin olarak sizin uzun yıllardan beri yaptığınız çalışmalar var. Bölgeye has e, Longoz Ormanı var. Yani has demeyelim de Longoz Ormanı'nı barındıran bir yerlerden bölge. Ee, bu yüzden e, bölgenin özelliklerinden bahsedelim isterseniz Hayır. Göksal Bey'e gelip de şunu yani Bölgede çok özel değil. Hatta Avrupa'da dünyada çok özel noktalardan bir tanesi İNA'da bölgesi. Dünyada evet. üç tane var bunlardan. Hmm. Ee, birisi Amazonlar, diğeri Kongo, birisi de İNA'da. Hmm. Yani Türkiye'de hmm. de İNA'da. O kadar çok ekosistem iç içe girmiş ki burada. Yani şimdi 27 habitat var burada. Ee, binlerce bitki, yüzlerce e, memeli var burada. Endemik hmm. türler var. Ama buna, bunlar içinde burada yapılmış küresel çevre onu gf projesi yürütüldü. Biyosfer rezerv alan projeler yürütüldü. Evet. Yani milyon dolarlar harcandı bu projeler için. Buradaki e, florestik olsun, e, faunlar olsun bunlarla ilgili çalışmalar yürütüldü. Birçok endemik tür var. Hatta dünya çapında da kırmızı listede nesli tehlike altında olan türler de var. Evet. Evet. İğneada'ya gelmeden önce şöyle söyleyeyim. Bir Trakya'ya baktığınız zaman e, İğneada'ya yine değiniz ama Trakya'ya bir baktığınız zaman 3 il var. 3 tane denizi var. Evet. E, her yıl bir denize komşu. 3 e, tane dağı var. Ganoz, Korudağ ve İstrangalar. Hep 3 tane var. Bir tane de bizim Ergenemiz vardı. Hı. Ne yazık ki artık Ergeneden de ...su değil sıvı akıyor biliyorsunuz. O evet. niteliği sıvı. Hı. Bir amaç için kullanılamaz. Ama tüm bunlar varken... ...bu kadar değerler varken... E, ...ergene havzası bir defa... ...çok önemli e, çökeltme havzalarından... ...bir tanesi tüm Avrupa'da. Ama bunu kullanamıyoruz. Bu ovamız gitti. Hı hı. Ova gittiği için de bugün... işte pirinci Tayland'dan alıyorsunuz. Amerika'dan, Kanada'dan. İşte nohutu... E, ...Çin'in Simcan eyaletinden alıyorsunuz. Yani... En önemli tarım topraklarını kaybediyoruz. Dışarıdan ithal ediyoruz. Aslında yani biraz belki esprili olacak ama bizim topraklarımız o kadar bereketli ki hmm. e, mutlak tarım alanlarında buğdaya elçiçeği eklenen yere ekiyorsunuz yerinde fabrika çıkıyor. <gülüyor> Mısır ekiyorsunuz cezavi çıkıyor. İşte ormanın ortasında çıman çıkıyor. Hmm. Hepsi yetmezmiş gibi şimdi de işte e, nükleer veya termik Hmm. Aslında bu 14'ündeki açıklamaya baktığınız zaman, bakanın yaptığı açıklamada burada e, bir de bir çelişki var. Ayın 14'ünde Tekirdağ Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bir duyuruya çıktı. Bir evet. bölü 100 binlik çevre düzeni planlarında yani tüm K'yi ve bir bölü 25 binlikler sadece Tekirdağ kapsayan plan değişikliği askıya çıktı. Hmm. Ve bu eş zamanlı yapıldı. Aslında da yani şu anda bir şey yok. Ama eğer Tekirdağ'da 30 gün içerisinde dava açmazsanız bu plan değiştiğini birçok şey olacak. Hı hı. Ne olacak? İşte yeni termik santrallar, doğalgaz termik santralları bunlar geliyor. Evet. Ama tüm bunlar da nütleerin altyapısı. Çünkü nütleer santrallar kendi enerjisini üretmiyor. Yani bu soğutma suyunun sürekli sürekli olabilmesi için alternatif enerji kaynakları olması gerekiyor. İşte bunun evet. yanında öncelikle ve... Ee, doğalgaz, termik bu gibi santrallerin olması gerekiyor. Bunlardan önce de limanın olması gerekiyor. Ama bunun tüm altyapısı hazır olduktan sonra ancak nükleeri yapabilirsiniz oraya. Çünkü nükleer santral kendi enerjisini üretmiyor. Evet, ee, e, Israncalara gelince şöyle söyleyeyim. Israncalar e, Avrupa'nın en önemli 5 doğa bir tanesi. Yani doğal e, yaşamın, vahşi yaşamın, yaban hayvanlarının yaşadığı ender alanlardan bir tanesi. Ve bu İngilizlerin, e, işte ikisi bizde, işte biri de Bulgaristan tarafında. Ama Bulgaristan tarafı koruma altında. Evet, orayı Hı -hı. biraz daha açalım Göksal Bey. Yani şimdi in e, Çelişkili bir durum var. Ee, nükleer santral yapacağız. Bakan böyle bir açıklama yapıyor ama ertesi gün bir başka bakan e, bu açıklamayı yalanlıyor. Sizin söylediğiniz gibi planlarda bizzat gözükmüyor. Ama altyapısının oluşturulması söz konusu. E, bu e, bahsedilen bölgeye çok yakın. Yani aynı coğrafyanın, aynı doğanın... Ee, i̇çinde Aynı, yani. aynı yerde yani, yani belki daha böyle e, Dinleyicilerin gözünde canlanabilmesi için Biz imkanımız olmuştu Sizin sayenizde o bölgeyi gezmiştik evet. Yani e, Çıplak gözden görebileceğiniz e, Bir 10 dakika içerisinde e, 10-15 dakika Hı. içerisinde Yürüyerek ulaşabileceğiniz e, Bir dereyle ki genişliği ne kadardır Göksal Bey o derenin yani? 2-3 metre, metre falan. falan. Bir dereyle ayrılan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bir yanında daha detaylı konuşuruz diğer projeleri de enerji projelerini ya da liman Olur. projelerini yapımı hedeflenirken diğer hı. yanında bir korumadan bahsediyoruz. Ve Gerçekten siz bunu devam ettirin beden. ne boyutta bir koruma olduğunu. Kormayı şöyle söyleyeyim yani ilk bildiğinizde küçücük kasabası var Malko Turunuma diye ee, genel müdürlükler yani direktör diyorlar ve yani direkt karşılığı bölge midir ya da genel müdürlük gibi oluyor yerinde o küçücük kasabada ve her yerde de kabel e, karşılıyor sizi işte ıstranca doğa parkı çadır kurmak yasak kelebek tutmak yasak işe koparmak yasak işte, çöp atmak vesaire her şey yasak. Bu yasa alırken, koruma yasağını koyarken bu yasağı kamu yararı adına yapılıyor. Hı -hı. Kamu yararı adına koruyorlar. Ha, bizim tarafa geçtiğinizde bir bakıyorsunuz ki işte çimento fabrikası ya da taşıca bunda da kamu yararı kararı var. Yani Hı -hı. aramızda evet dediğiniz gibi dere var ama bazı yerlerde dere bile yok. Yani bir sınır taşı var. şimdi evet. bir tarafı biyosyal rezerv alanı bir tarafına geçtiğinizde de dikkat kamyon çıkabilir, üretim alanı, üretim alanı alan bunları görüyorsunuz. Evet. Ama burada asıl olan şu, yani Dünya Bankası bu kadar kredi vermiş, Avrupa Birliği bu kadar kredi vermiş, tüm hazırlıklar, dosyalar tamamlanmış, UNESCO için hazırlanmış, e, gök çeşitliğin korunması yerinde her şey hazır. Ama bu projeler Çevre ve Orman Bakanlığı zamanında yürütülüyor. Şu anda böyle bir bakanlık yok. Çevre ayrıldı, orman ayrıldı, Evet. Bunlar ayrıldıktan sonra bizim dosyaların akıbeti de belli değil. Hı. Yani mutlak korunma kararı çıkıyor tüm projelerde. Çünkü çok özel bir bölge. Yani Hatta bir Bulgar dostumun söylediği şöyle bir şey var. Diyor ki Tanrı dünyayı yaratırken planlamış. İşte Everest burada, Buzullar burada, Afrika burada vesaire. İşte hepsinin diyor planını yapmış, düşünmüş, planlamış. Ama İstrancıları yaratırken sadece gülümsemiş. Çünkü e, Bakın e, daha deniz, göl, e, mağara, deniz, kumum... ...bütün ekosistemlerin hepsi bir noktada, dar bir alanda. Evet. Ve bunu Longoz ormanlarıyla da taçlandırmış. Yani yok dünyada yani böyle başka bir güzellik yok. Evet. Yani, bir görse yani aslında oraya gidip görmek, yaşamak gerekiyor. Evet. Ama karşı taraf bunun farkında. 2012 yılında... Termik santral gündeme gelmişti aynı yerde aynı bölgede. Evet birlikte. Halkı bilgilendirme toplantısına davet edildi. İşte civardaki İnabeli Manköy, Sistova köyleri avcılar davet edildi. Hmm. Ve oradaki toplantıya Bulgar basını da geldi. Bulgaristan'dan gelen sivil toplum örgütleri de vardı. Onlar şöyle diyorlar. Yani siz işte 10 kilometre ötedeki Liman Kehine Adayı şunu davet ediyorsunuz çevresel etki değerlendirme konusunda. Ama ben diyor bir kilometreyim buraya yok evet. bile yani Başka bir Başka sınır da. arkasında olunca hani sınırları tanımıyor bu sorunlar zaten. Yani ee, onlar da onu söylüyor. Çevresel hı. etkisi varsa işte 10 kilometre öteye etkileyecekse ben diyor bir kilometreyim. Hı hı. hı, -hı. E, Göksal yani... Bey, burada ayrıca Bulgaristan Espo Sözleşmesi'ni e, kabul etmiş bir ülke. Belki bundan da bahsedebiliriz. Yani ülke sınırının ötesine Hı -hı. uzanacak boyutta bir çevre kirliliğine yol açacak faaliyetlerin proje aşamasından itibaren taraf ülkelerce e, takip edilmesini, Aynen. değerlendirilmesini evet. Evet. E, içeren bir sözleşme. E, evet. Bu açıdan e, aslında... Ama Türkiye biliyoruz ki bu sözleşmeye e, tabi değil, hatta Arus Sözleşmesine de dahil değil. E, yani bu e, sü süreç e, şeffaf bir biçimde ilerlemediğinin göstergesi bunlar. Ama tabii ki Bulgaristan bütün bu uluslararası sözleşmelere dayanarak bu proje hakkında e, söz söylemek isteyecektir. Daha Elbette. doğrusu dahil olmak isteyecektir sürece. Elbette Türkiye. Türkiye olarak da böyle yani... bir şeyi var. Değil mi uluslararası hakkı var? Tabii ki. Zaten e, öncekinde katılmaların teknik santral ile ilgili bunu Avrupa'ya taşıdılar zaten. Evet, evet. Avrupa Parlamentosu'na bunu taşıdılar. Yani siz e, komşunuzun sınırına yapacağınız bir şey komşunuzu etkiliyorsa onun da söz olması gerekiyor. Bunu, bunu Avrupa Parlamentosu'na taşıdılar. Aslında bir diğer konu da mesela, geçtiğimiz ay biz yeni bir dava açtık. E, rüzgar enerji santralları ile ilgili yani bu da büyük bir tehdit. Çünkü karşı taraf e, Bulgaristan ıstırancası nasıl ve 2000 kapsamında. Doğa Hı. Parkı. İstırancalar da kuş göç yolu üzerinde. Hı. Dolayısıyla buraya koy, e, kurulacak e, şöyle söyleyeyim 31 tane çek gerekli değildir kararı var. Yani korkunç bir rakam. Bunların bazısında 15 tane bazısında 70 tane var. Şu anda sınırı yakınlar bölgede sadece 10 tane çalışan var. 10 tanenin bir tanesini de Karlık Mağarası'nın üzerine diktiler. Yani oradaki yarasa popülasyonunu da yok ettiler. Hmm. Ama şimdiki Bulgaristan sınırındaki Dereköy kapısının o geçerken gördüğünüz kayın ormanlarının yoğun olduğu bölgede e, 24 bin dekarlık bir alan hmm. 15 tane rüzgar enerji santrali kuracaklar ve sınırda kurulmak isteniyor bu. Şimdi Bulgaristan bizim yaptığımız yatırıma belki ilk etapta karışmayacak, set çıkarmıyor ama yarın öbür gün bunun etkileri, bu kuş göç yolu üzerinde Bulgaristan tarafında etkileri, e, olumsuz etkileri yaşanmaya mı? belki de uluslararası sorun yaratacak bu yatırımlar. Evet, Ve tabii. bunlar yapılırken de, bu çek dosyaları hazırlanırken de, yani bunu nerede, nasıl kimler hazırlıyorsa bir oda bölgeyi görmeden, kanımadan, bilmeden, şey, e, dosyalar geliyor. Proje tanıtım dosyaları. Ya O kadar ilginç ki. Evrencik'te gelen bir dosya vardı. Ona itiraz ettik. Şu anda e, şeyde itiraz aşamasında bakanlıkta. Yani de Evrencik köyünden Ege Denizi görünmektedir yazıyor. Yani bu kadarına da pes diyorsunuz. <gülüyor> Çok evet. ilginç. Yani bu kadar yani. masa başından yapılıyor bu işler. Bu, Aslında mi? şunu da evet. eklemek lazım. Göksal Bey sözünüzü kesiyorum ama yani bu rüzgar e, ve işte güneş enerjisi bunlar tabii temiz enerji kaynakları ama nerede yapıldığı da önemli. Nasıl yapıldığı, nasıl evet. e, hani yani hayata geçirdiği çok olabilir. önemli. Yani, yan, evet. yani yanlış yere yaptığınız zaman oradaki doğal ve sosyal evet. yaşamı bitiriyor. Her şey evet. yok ediyor. Ama nükleeri hiçbir şekilde yapmamamız gerekiyor onu da söyleyin. Bu arada bir yani. ara versek iyi olacak bir şarkıyla ondan sonra Hı. ikinci bölümde devam edelim biz konuşmaya. Tabii ki. Evet şimdi yeni türküden dinliyoruz Irmak. Evet, su hakkında bu hafta konuştuğumuz konu nükleer enerji. İneada da nükleer santral kurulacak diye bir e, açıklama yapıldı. 14 Ekim 2015 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı böyle söyledi. Ardından da tabii e, çok büyük bir huzursuzluk. Zaten yıllardır bahsediliyor bu konudan ama büyük bir huzursuzluk yaşandı. Bunların üzerine konuşuyoruz. Şimdi Göksal Bey, tabii şeyin e, sizin oraların diyelim. Yani Trakya'nın başında çok büyük dertler var sadece nükleer değil o nedenle hani birinci bölümde başka konulara da yer verdik ama şimdi tekrar nükleere dönecek olursak bu çevre mühendislerinin yaptığı bir odanın yaptığı bir açıklama vardı. Bu radyasyonlu parçacık dağılımı modelleme çalışması sonucunda bir takım verilere ulaşmışlar. Yani e, bir santralde böyle bir kaza olursa nükleer santralde yapılacak olan bir nükleer santralde. O zaman e, Trakya'nın tamamı Kuzey Ege'nin ve büyük bir kısmının tehdit altında kalacağı. Ha, aynı zamanda Marmara, Batı Karadeniz, Kıyı Ege ve Kıyı Akdeniz'de oluşacak radyasyon bulutundan bütün insanların etkileneceği söyleniyor. Hı. Çok ciddi bir şey bu. Evet. Çok büyük bir e, tehdit. Evet, kesin. Sadece yani e, Trakya falan ege değil ya, e, Kuzey ege falan değil yani Yunanistan, e, Macedonya, tabii, tabii, Bulgaristan. Yani bütün tabii. Balkanları etkileyecek bu. Evet. Bir Hatta, Avrupa Birliği kendi sınırları içerisindekileri kapatma kararı almışken sınırında yeni böyle bir tehdit de e, Karşı göz yummaz. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü gibi çok sivil toplum örgütü de bu konuyla ilgili şeylerin dile getirdi zaten. Evet. Evet e, ortalıkta şöyle bir söylence var ama bunun aslı e, olmadığını her seferinde sayılarla ifade edilmeye çalışılıyor. Bir nükleer renesans yaşandığı ifade ediliyor dünya içerisinde ama rakamlar tam da bunun tersini söylüyor. Yani yeni nükleer santral e, daha doğrusu nükleer santralden elde edilen enerji miktarında düşüş söz konusu e, ayrıca gerekli olan... E, enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede e, bu santrallerin yapılmasının mümkün olmadığı, maliyet, uranyum e, rezervlerinin yeterli olmaması e, gibi bir sürü gerekçeyle çok ciddi itirazlar da söz konusu. Tabii ki. E, sizin de zaten basın açıklamanızda e, bunu dile getiriyorsunuz. E, nükleer fizikçi profesör doktor Ali Ercan'ın sanıyorum... Doğru e, zikrediyorsan ismini onun bir açıklaması var. Türkiye'de şu anda yüzde kırk kurulu güç fazlamız var. Ve ülkenin yüzde on beşi de kaçak elektrik kullanıyor. Yani sizin e, bir nükleer santral ancak yüzde beşini karşılayacaksa bunun o zaman öncelikle kaçağı önlemek gerekiyor. Kayıpları tasarruf da tabii. Et, evet <gülüyor> tasarruf ettiğinizde zaten bunların hiçbirine gerek kalmayacak. Çünkü e, kurulu güç fazlanız, fazlamız var bizim diyoruz. Burada asıl olan öncelikle kaçağı önlemek, tasarrufu sağlamak. Bakın e, mesela Bulgaristan'da turizm sezonu dışında e, sokak lambaları gece 11 civarında kapatılıyor. Evet. Çünkü yenilenebilir enerjiye yöneldiler. İşte güneş, rüzgar. Şimdi öncelikle rüzgarla ilgili az önce bir şey söyledim. Herkes şunu söylüyor. İşte rüzgar, refterle ilgili e, bir yere toplantıya da gittiğinizde bununla ilgili dava aşınıza falan ilk söylenen şey. Biz e, rüzgar adamı karşısınız. Yani hele hele bu e, rüzgar enerjisi konusunda bu ıstırancalarda yaptığımız itirazlardan sonra herkes bunu söylüyor. Biz de herkese şunu söylüyoruz. Buradan bir defa daha söyleyelim. Asla karşı değiliz. Yeri yanlış diyoruz. Hı. Ve yeri yanlış derken de şöyle bir örnek veriyorum. Her öğünün tuvalet ihtiyacı vardır. Ama kimse bu tuvaleti gidip mutfağın ortasına ya da salonun ortasına Hı. yapmıyor. Olay bu kadar basit ve net. Geri yanlış buradaki tüm doğal yaşamı hepsini yok edecek. Yani şu anda bizim için ilk etaptaki bu en büyük tehdit rüzgar enerji santrali binlerce kurulması planlanıyor strancalara. Mütleer için elbette hem ulusal hem uluslararası sivil toplum örgütleri bu konuyu çok yakından takip ediyorlar. İNA'da zaten böyle bir şey yapılması da mümkün değil yapılabileceğine de hiç inanmıyoruz. Büyük bir tehdittir. Onları söyleyebilirler. Ama da dünyanın sayılı e, habitatlarından birini içeriyor. Yani bunun yapılabilmesi için bütün çalışmalar da devam ediyor. Kıyı köyde Türk akımı doğalgaz boru attı, planlanıyor. Kıyı köyden girmeye. Yani burada aslında şöyle söyleyeyim. 12 tane sıcak nokta belirlenmiştim yapılan bu projelerde. Bunlardan bir tanesi Dereköy köyü, boyu, ormanlar, kıyı köyü var. Dutlisa mağarası var. Longoz ormanları var. Bunlar korunması burada... gereken alanlar değil mi Göksal Bey? Biraz süremiz de yani azaldı. Evet. Programın sonuna geldik bir toparlamamız gerekiyor maalesef. Bir, bir iki cümleyle toparlayabilirsek evet. Göksal Bey. Valla ıstırancalar e, için şöyle söyleyeyim. E, hava durumlarında duyuyorsunuz. Balkanlardan gelen soğuk yağışlı veya sıcak hava diye başlar. Yurdu etkisi altına alacaktır der. Evet. Bütün hava durumunda haberlerde eğer hep birlikte bu İngilizler'i koruyamaksak, İngilizler'i evet. kaybedersek bundan sonraki hava durumlarında sadece şey duyarsınız. Ee, Balkanlardan gelen kül, Balkanlardan evet. gelen radyasyon, evet. yani bunun gibi şeyleri duyarsınız. Herkesi yani etkileyecek bir şey. Evet. İstanbul'un suyu ve havası buradan gidiyor. Evet. İstanbul'un nefes borusu. Evet. Bu kadar söyleyeyim. Peki. Evet, çok, çok teşekkürler. Ağzınıza teşekkür sağlık. Göksel Bey. Evet Su Hakkı'nda bu haftalık bu kadar diyelim. Hoşçakalın. Su Hakkı